إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهتى الله فلا مضل له، ومن يدل فلا فله له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ve inna khayral sellem. Ve Demin bir bir vermiştim. Bir tane daha diyet alkol Tamam, küçük Lokman suresindeki Lokman aleyhisselamın çocuğuna nasihatı. Bu nasihat Lokman suresinin 12. ayetinden 19. ayetine kadar süren onu da içine alan bir seyir içeri. Allah-u Azze ve Celle belki bu mevzuya dönük derli toplu hitap etti kıssa şeklinde naklettiği Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan nasihatıdır. Sadece özlü başlıklar içeren bir şekilde gelmiştir. Seyrine baktığınızda hakikaten başlıklar dikkat çeken nitelikte. Bizim küçümsediğimiz, önemsemediğimiz bazı şeyler böyle önemli bir noktada yerini almıştır ki aklı selim olan herkesi düşündürür, düşündürmemek mümkün değildir. İlk ayette ve bulunduğumuz yerde bir <gülüyor> Biz Lokman'a, yerde bir yerde bir yerde bir yerde bir yerde bir yerde bir yerde bir yerde bir nitelik bir Yani kendisine hikmet verilen birisidir. Nebi olduğuna dair sahih hiçbir nas yoktur. Ama gelen bir hadis-i şerifte Ebû Mesud'dan gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü bunun için "Elem tesma u ma abdus yani Salih kul Lokman'ı duymadınız mı diyor. Bu da gösteriyor ki Lokman salih bir kuldu. Ve kendisine hikmet verilen birisiydi. Tabii ki Lokmana verilen hikmet mevzu bahis olduğunda, rasgele, genelde, umuman, her insana verilen hikmet tipinde düşünmememiz gerekir. Çünkü bunun yani Lokman Aleyhisselam'ın bir hususiyeti var demek. Buna verilen hikmet herkese verilen hikmet niteliğinde değil. Aynı ismi taşır ama bunun içeriğinin mutlak daha farklı olması gerekir. Çünkü bir sureye adı verilen birisi salih bir kul olarak nitelendiriliyor. Sonra öğüt niteliğinde kıyamete kadar bütün insanlığa hasreten çocuğuna karşı çocuğu eğitmedeki önemi vurgulama şeklinde Çocuğa, çocuğu eğitecek malzemelerin zikrine baktığınızda bunların tertibi bile çok önem taşır. Lokman Aleyhisselam hakkında sahi olmayan İsrailiyattan gelen hiçbir şeyi nakletmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Ama şu bir gerçektir ki Nebi olduğu hakkında bir nas yok, salih bir kul, kendisine hikmet verilen Hatta adı bir sureye verilmiştir. Biz lokmana hikmeti verdik. Neden? Anişkur lillahi. Ve men yeşkur fe innama yeşkuru linefsi. Ve men kefere fe innallaha ganiyum amin. Ant ki biz lokmana Allah'a şükret hikmeti verdik. Şükreden ancak kendi nefsi için şükreder. Şükür mutlak insana ihsan edilen nimetlerin karşılığı, nankörlüğün zıttı ile el alınan bir kelimedir. Ve her kimde şükrederse Mutlaka kendisi için şükretmiştir. Yani mun'im, in'am eden sana bir nimet ihsan ediyor. O nimete nankörlük etmemek için nimetin sahibine şükrediyorsun. Tabii ki böyle bir hediyenin karşısında kimden gelirse gelsin. Teşekkür etme, şükre, şükretme çok güzel bir ahlak sergilemesidir. Ama her kim şükrederse kendisi için şükretmiştir. <gülüyor> Kendi menfaatine dönüktür bu şükür. Her kimden nankörlük ederse burada ve men kelimesi her kim küfrederse ve her kim nankörlük ederse çünkü şükrün karşılığı olarak iyi bilsin ki, iyi bilmelidir ki Allah Allah çok zengin ve çok hamd edilendir. Burada müsalih kulunu, lokmanın mutlak bir yönlü bir meziyeti var ki bu mevzu hasreten onun diliyle gündeme getiriliyor. Düşünün Allah'ın ihsanı sınırsız. Katiyetle ayette de dediği gibi اِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız katiyetle sayamazsınız. Bunu bir adede koyamazsınız. Hatta öyle diyor Kardeşi Şerif'te Adem'den kıyamete kadar bütün insanlığın isteği en uç noktada tek bir insan kalbi şeklinde Allah'tan talep etse o talepleri en uç noktada ihsan buyursa Allah'ın hazinesinden bir iğnenin denize batırılıp çıkarıldığında Neyi noksanlaştırıyorsa su olarak, o kadar da nokla, noksanlaştırmaz diyor. Allah'ın ihsan edici olması, bizim buna karşılık şükrümüz kendimiz için ve شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنْ مَكُونَ Siz şükrederseniz, ben siyahateleştiririm diyor. Bize bir şeyler verilecek, şükredeceğiz. Ve hiç de bizim şükrümüze ihtiyacı yok. Yani ihsanını en uç noktada Adem'den kıyamete kadar yaşayacak bütün insanların tek kalp halinde istekleriymiş gibi kat kat ihsan buyursa hiçbir şey noksanlaştırmıyor. Bir iğnenin suya sokulup çıkarılması gibi, bir deryaya sokulup çıkarıldığında ne noksanlaştırıyorsa o kadar bile noksanlaştırılmıyor diyor. Bu ihsanın karşısında nankör olma, hakikaten uç bir şey değil. Hiçbir zaman insan aklı, insan mantığı, birisi ona bir şey lütfedecek, ihsan edecek, hediye edecek, o buna karşı nankör davranacak. Bunun kötü bir iş olduğunu illa nasla Kur'an'la bildirilmiş olması da gerekmiyordu değil mi? Bunun bir nankörlük olduğunu her insan anlar. Anlamada zorluk çekecek birisini göremeyiz biz. Hatta bazen çocuklarımıza küçücük bir şeker, bir şeyler veren birisi için teşekkür etsene. Allah razı olsun desene diyoruz. İnsan Allah'ın nimetlerini genel anlamda değil kendi üzerindeki Allah'ın ihsan ettiği nimetlere baksa ömür boyu hayatımızın başından sonuna kadar bize bu lütfettiği nimetlere dönük ona şükresek yine bunu yerine getirmemiz mümkün değil. Hangi ihsanının karşılığını şükürle eda etmiş sayılırız. Yani şunu da iyi bilmek gerekir ki ona şükretme, ihsanına karşı hamd etme. Bu bize ihsan ettiklerinin karşılığı değil. En azından şu, bize verilene karşı yapabildiğimiz bir teşekkür etmek ya, nankör olmamak en azından bu bile ona yeterli. Kulundan bu denli, basit bir şeye razı oluyor. Tek ki onun gönlünde bu ihsanın karşılığı değil, ihsan eden Muhsin dediğimiz yaratıcının ona ihsan ettiğini anlaması da yeterli. Çünkü yeryüzünde, kainatta o denli kendisine hamd eden mahlukat var ki, hiç fütursuz bir şekilde herkes hamd ediyor ona. Ve insandan bir hamd beklentisi de yok. Bize verdi. İhsan buyurdu. Onun hazinesinden hiçbir şey noksanlaştırmıyorsa bizim nankörlüğümüz ona zarar verir mi? Katiyetle ver. Bunun içindir ki işte insan şükrettiğinde ve kendisi için ediyor. Başkası için değil. Allah'ın hazinesinden ziyadeleştirmiyor. Noksallaştırmıyor ki ziyadeleştirsin. Ebu Hureyre'den gelen hadisi şeriften Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La yeşkurullaha Man lâyşkurunnaz. İnsanlara şükretmesini bilmeyen Allah şükretmez. Garip. Allah şükretmeyen insanlara şükretmez denmesi gerekirken söz gelimi öyle olması gerekiyor değil mi? Allah'a nankör davranan insanlara da haydi haydi nankör davranır, değil denir. Allah'tan utanmayan kuldan hiç utanmaz. İnsanlara şükretmeyen Allah'a şükretmez. Az önceki örnekte herhalde bir iki kelime çıkararak ele alırsak katiyetle kendisine lütfedilene karşı insan devamlı kendisini minnettar hisseder değil mi? Küçücük iyiliği dokunan birisine bu minneti hisseder. Ama ne garip ki insan Allah'ı minnet altında bırakmak ister. Ayet-i Kerime'de de zikrettiği gibi insanlar Müslüman olduk diyerek siz Allah'ı minnet altından bırakmak istiyorsunuz. Muhammed sana yardım ettik, sıkıntında seninle beraberdik diyerek Allah'ı Müslümanlığımızla minnet altından bırakmak istiyoruz. Halbuki O'na minnet borcu olan biziz. <gülüyor> İnsanlara karşı minnet duyma bu denli bir açıklık, insandan özrü kaldıran bir hüccettir. Bunu anladınız mı? Kendisine lütfedilen, ihsan edilen, hediye edilen küçük bir şeye karşılık minnet altında kalan, teşekkür etmesini bilen, demek ki minneti anlayan, kendisine bir şey verildiğinde şükretmek teşekkür etmesini bilen birisi. O zaman Allah'ın bunca ihsanının karşısında şükretmeyişinin özrü yok demektir. Bu bunu atıl olarak kalır. Yani demek bundan anlıyormuş insan. Hediyeye ona teşekkür etmeyi biliyormuş insan. Bu Allah'a karşı özrünü sıfırlar. Anlamıyor değilsin. Ve devam ederek وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ Çünkü esas mevzu asıl bu. Hemen Lokman oğluna nasihat ediyor. يَعِذُهُ vaz ediyor. Onu terbiye ediyor ve eğitiyor. Burada baba oğluna ona vaz ederek ya bu iyi ey oğulcağızım bu sözün hitap edildiği muhatap devamlı babanın yanında onun oğlu olması hasebiyle illa bir yaş tespiti yaparak beş yaşındaki çocuğa hitap ediyor diyemeyiz. Çünkü baba 80 oğlu yani 60'sa ona da oğulcağızın der. Burada bir yaş tespiti yok. Baba hangi yaşta olursa olsun çocuğu onun için nedir? Onun yavrusudur. Onun oğulcudur yani. Bu da gösteriyor ki baba olarak nasihat demek ki onun sorumluluğunda. Ona hitap ederken de hangi yaşta olursa olsun kitabın. Ey oğulcağızım. Şimdi bunun kazara, alışkanlıkla farklı kelimelerle değiştirildiğini, yerinin doldurulduğunu düşünün. Çocuğun kötü bir iş yaptı. Gel lan buraya diyorsun. Bıktım lan senden. Tabi ki burada çocuğun bir yaramazlık yapmasının akabinde söylenilen bir söz değil bu ama İyi şeylerin tavsiye edildiği bir ortam var, bu gerçek. Neden? Kötü şeyler yapmanın önüne geçmek için. Bu ne anlama gelir? Eğer çocuğa yaramazlığından sonra bir şeyler söylüyorsan bu azarlama niteliği taşır, vaz değil. Bunu anladık değil mi? eğer bir yaramazlık yaptıktan sonra onu çağırıp bir şeyler söyleyeceksen zaten çağırma şeklinde bizim toplumumuzda gerlandırır. Gerlan buraya. Sıpası pası gider yani. <gülüyor> Demek ki bu önce bir nasihat değil. Bir cezalandırma. Hitabı da bozuyor. Demek ki biz lokmanın bu nasihat seyri vaaz etme. Önceden uyarılma. Ve bu sefer sözü yumuşak tutar. Gel oğlum diyorsun. Arada hiçbir sorun yok. Gel oğulcağızım diyorsun. Hoş. Velev ki bir yaramazlığına kalbinde de biz ona nasihat etsek, yine oğulcağızım demek gerekiyor. Neden? E, madem ki geçmişte atalarımız bunu bir atasözü haline getirmişler. Yani insanlığın bile genelde bildiği bir şey... Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır dememişler mi? Düşün şu hitapla çocuğa hitap etme, gel olacağızım dediğinde çocuğun gönlünde bir açılım mevzu bahisi olur. Gel lan dediğinde azarlanacağını, hırpalanacağını biliyor, hemen yalan mekanizması çalışıyor. Yaptığı bir hata varsa ona karşı müdafaya en azından inkara vallahi billahi demeye başlayacak. O bir suç işliyor. Sen onu cezalandırma şekliyle ele alıyorsun. ikinci üçüncü su, suçu suçu hazırlıyorsun, teşvik ediyorsun. Çünkü yaptığı bir yaramazlıktan dolayı azarlanacağını hissedince ne yapıyor çocuk? Müdafaa mekanizmasını çalıştırıyor. Hemen yeminden inkara yüzde kaçtır? Ben yaptım diyebilecek bir çocuk çok azdır. O zaman bu üslup mutlak hayırlı bir üslup. Ve oğluna ey oğulcağız La tuşrik billahi. Şimdi burada büyük çocuk da diyemezsin. Küçük de diyemezsin. Yaş tahtidi diyor, Ama ilk tavsiyesi nasihat ettiği şey La tuşrik billahi in şirkle zulmün ademi Ey oğul Gazem sakın Allah'a ortak koşma zira Allah'a ortak koşma şirk büyük bir zulümdür Şimdi düşünün Oğlunu şirkten korumak için şirkten onu sakındırmak için nasihatı hangi yaşta ona tevcih, kendine muhatap edilmek istersin. Hı? 20 yaşına kadar bekleyip ondan sonra mı oğlum, gel oğul canım. Sakın Allah'a ortak koşma. Zira Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür. Herhalde çok küçük yaşta olması gerekir değil mi? Onu şirke karşı koruyabilmen için, onu şirkten uzak tutmak için, ne kadar erken, o kadar hayırlı. O zaman siz düşünün şu yaştaki bir çocuğu aldığında, gel oğlum sakın Allah'a ortak koşma dediğinde bunu ne kadar anlar? Ne kadar anlar? Ortak koşmanın ne anlama geldiğini genel ifadesiyle nasıl anlayacak bu çocuk? Nasıl buna, bu büyük bir günah diyeceksin, bunun zihninde bir ölçü oluşmalı, öyle değil mi? Hakikaten öyle tiksindirmelisin ki o çocuğu bundan, o kendisini azami derecede koruyabilsin. Çocuğu sana karşı işlediği suçlara dönüp, azarlayarak müdafaya zorlamadan, Allah'a karşı işlenilecek şirke dönük müdafaya önceden. Çünkü Allah'a özür beyanı mümkün değil. O zaman çocuğun, biz ona böyle hitap ettiğimizde bizi anlaması önemli değil mi? O zaman devamlı derslerde de söylediğimiz gibi çocuk gel olacağız sözünü anlar bunun tatlı, latif yani bir babanın çocuğuna en hoş hitap şekli olduğunu anlar. Ama sakın Allah'a ortak koşma. Çocuğu evde yapabileceği yaramazlıklardan sakındıran ana, baba pisletebileceği bir ortamdan sakındırırken çocuğu bu gibi yasaklarla muhatap etmeden, şunu yapma, bunu yapma demeden yapmaması gereken en önemli ilk şeyin şirk olduğunu öğretmek gerekir. Çünkü çocuğun yap, yapma, güzel söz, kötü söz hazinesi kendisine göre hacmi dar şeylerdir değil mi? Eğer evdeki hayatında on şeyi ona yasakladıysan, şunu yapma, dışarı gitme, şundan oynama, böyle etme derken çocuğun kutusu doluyor. Sakın ortak koşma dediğinde bu içeri girmiyor. Eğer Allah'a ortak koşmayı koş, koşmamaya onu muhatap ettiysen ilk giren buysa ondan sonra sakınılması gereken şeyleri anlamada, idrak etmede çocuk hiç zorluk çekmeyecektir bak. Çünkü ilk emredilen şey sakın Allah'a ortak koşma. Heh. Şimdi geçmiş derslerdeki birikiminizi şöyle bir hatırlarsanız küçücük çocuğa Allah'a ortak koşma derken hitabın yani birisine söz söylemenin konuşmanın, muhatap edilmenin sarf edilen kelimeyle o kişi arasında bir ilişki var mı? Olmalı. Ama bizim geleneğimizde yok. <gülüyor> Dinini bildiği, bildiği zannedilen ilim ehlinde de yok. Bunu çok farklı sebepler, farklı bir yerde örnek veriyorum ama mesela bize birisi geliyor, diyor ki hocam, içki içen dinden çıkar mı? diyor. <gülüyor> Doğru bir soru değil mi? Doğru cevap ne hayır diyoruz biz. İçki içen dinden çıkmaz. Oh be diyor, içki içen dinden çıkmazmış diyor ve rahatlıyor. Soruyu soran bilmediğinde cehaletine dönük sorabilir rastgele. Ama onu cevaplayan, soru sorandan daha cahilse, soru doğru cevap doğru, ama inanın netice dalalet olur. Oh diyor rahatlıyor. Halbuki sorununa bak namaz kılmaz. Şirki pisliği de vardı. Gelip içkiyi soruyor. Soruç doğru, cevap da doğru ama netice yanlış. O adam bunu ne zaman sorabilmeli? Allah'a ortak koşmadı inanan, Allah'a ortak koşmayan namaz kılan, küfür olmadığı halde içen birisi o soruyu sorabilir. Değil mi? Adam namaz kılmıyorsa, içki içme, içmiş içmemiş önemi var mı? Allah'a inanmada sorunu varsa, tevhitte sorunu varsa, içki içmenin bir anlamı var mı? O insanın bunu sorması gerekir. O zaman günden çıkarmaz dersin. Aynen ey oğulca sakın Allah'a ortak koşma derken tevhid veya şirk, şirk imanı geçersiz kılan, imanı geçerli kılan şey nedir? Tevhiddir. İmanın ne olursa olsun eğer şirk varsa o iman geçersizdir. İmanı geçerli kılan tevhid. Bu ayetin malzeme olduğu yerden İbn Mesud'dan az önce dedim nakledilen hadis-i şerifte A'raf suresindeki ayetle bunun ilişkisi vardı. Çünkü Lokman'daki ayet A'raf suresindeki ayetin tefsiri olur. Vellezina amene, ellezina amenu ve lem yelbisu imanuhum bi zulm اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ İman edip, imanlarına zulüm giydirmeyenler, işte onlar hidayet üzere ve güvendedirler diyor. Bunu işiten sahabe, i̇bn Mesud da var aralarında ilim dağarcığı diye, nitelenen bir sahabe, diyor ki sahabe, اَيُّنَا لَا يَظُلُمُوا nefs. Hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki diyor. Zulmü, lügat kelime anlamıyla elâ diyorlar. Demek ki hepimiz elaktayız. Bu Allah Resulü'nün aktarıldığında duyduğunda اَلَمْ tesmau مَا قَالَ عَبْدُ الصَّالِحِ Siz salih kulun, lokmanın dediğini duymadınız mı? İabneye, la tushrik bilâhe. İnna şirk'e la dül manadim. Ey oulcağdım, sakın Allah'a ortak koşma. Zira Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür. Arap'a döndüğümüzde her kim iman edip imanına şirk bulaştırmazsa, bu ne anlama geliyor? Önce iman sonra ona şirk bulaştırmama. Çünkü imanın geçerliliği şirksiz bir imanla mümkündür ancak. Gene yine derslerde duymuşunuzdur. Selim bir fıtrat, sahih bir iman, haris bir teğittir. Eğer selim bir fıtrat varsa, sahih bir imanı ancak ikame edersin. Sait bir iman varsa, halis bir tevhid gündeme gelir. Bundan şunu demek istedim, ''Ey oğlum sakın Allah'a ortak koşma'' denilince, bu ne anlama geliyormuş? Demek ki sen önce bunu diyene kadar çocuğuna imanı anlatman gerekir. Belki bunu sözde ona iletiyorsun, ulaştırıyorsun çocuğa ama, tatbikinde hemen veremesen bile çocuğa imanın özünü işlemen gerekir ki işte bu inandığına diyelim ki çocuk hasta oldu. Çocuğa bir terkin vesilesi oldu. Bak oğlum şifayı veren Allah'tır. Ona dua et, ona yalvar. Sakın ondan başkasından isteme. Değil mi? Çocuğun bu denli duygularını beslediğinizde imandan biraz Şifayı veren Allah'tır. Hastalığı veren olduğu gibi devasını da veren ol. Allah'ın şafir ismine, yaratıcı meselelerinde ne olursa olsun çocuğa küçük diye bakmadan imanın aslını ona verdiysen belki Allah'a ortak koşma dediğinde o daha küçük yaşlardadır ama bu ona oturuyor. Yine farklı bir ortamlarda anlatmışımdır. Mutlak dersleri dinleyenler buna ulaşmışlar. Ee, bir gün Aksaray'a gittim. Bana dediler ki hocam bugün sizi birisiyle tanıştıracağız. Şu eski Konya Aksaray, Aksaray dediğimiz. Yayın evinde oturuyoruz. Yarım saat sonra böyle yağız bir delikanlı geldi. Selam Aleyküm. Ebu Sayyid dedi. Oturdu. Bana bakıyorlar. Hocam tanımadın mı? Tanımadın mı bu Said amca beni dedi. Ebu Said amca sözü bir şeyler diyor. Bana çıkadık arkadaşların, çocuklarının dışında kimse bu Said amca demez. Vallahi tanıyamadım dedim. Hiç mi tanıyamadın? Şöyle düşün. Şarlıva, Ezor, oradaki şehirlerin adı. Düşün. İşte şunlar derken sen Abdullah Seyhan'ın musun dedim. Evet dedim. Arkadaşlar onunla Birkaç ay önce tanışıyorlar. Aksaray, Ortaköy'de öğretmenlik yapıyor. Nasıl tanışıyor? Derken işte kitap almaya geliyor. İşte ben Belçika'da doğdum falan. Babam orada çalışıyordu. Ebu Said'i e tanıyor. Eben Said e, amca vasıtasıyla işte biz tevhidi öğrendik benim ailem. Derken bu anlatıyormuş şimdi. O dükken <gülüyor> döndüler Türkiye'ye babası emekli olunca. Babam beni diyor Ebu Said amcanın derslerine götürüyordu. O zaman da 4-5 yaşlarında çocuk. Ben hep oynuyordum, koşardım. Ama bu Sait amcadan hep dediğimi sakın Allah'a ortak koşmayın, sakın Allah'a ortak koşmayın. Bunun diyor çok korkulan bir şey olduğunu ben anladım diyor. Halbuki biz o gibi çocuğun ortada dolanan bir çocuğun hiç anladığını düşünmeyiz. Lisede, fakültede psikzak yaptım ama diyor Allah'a ortak koşma sözü yüreğimde devamlı hakim kaldı diyor. Sanki beni yönlendiren pusula gibiydi diyor lisede zikzak yaptım, hatalarım oldu. Fakültede de diyor, ama bu söz benim yakamı bırakmadı ve eninde sonunda bu söz beni esra aldı diyor. Ben bunu onun gibi birçok gence rastladığımı anlatabilirim. Yani çocukların en azından bu gibi sözleri duyması bile, bu kötü şeydir, bu böyledir, bu şöyledir dediğimizde, hele bu gibi ortamlarda daha, 5-6 tane çocuk var. Hangisi yaramazlık yapıyor? Hiçbiri babası yanına oturttuğu zaman o pek dinlemese bile o an, dinlemez görünse bile bu zihne nakşediliyor. Az önceki sözüme döneyim. Belki bunu sadece teoride veriyoruz. Pratikte onun uygulaması için o duyguları birdenbire işleyemiyoruz ama inanın o kelime hayatı boyunca onu pusula gibi yönlendiren bir değer o. Tek ki ona verilmesi gereken, yani önce fıtratını bozmama. Çünkü selim bir fıtratla imana ulaşırsa, ancak sahip bir imanı ikame eder. Sahip bir imandan sonra da ancak halis bir tevhid gündeme gelir. Burada, ey oğul canım, sakın Allah'a ortak koşma derken, hemen akabindeki gelen, orada ya Büneyye kelimesini biraz daha hulasalaştırıyoruz, özleştiriyoruz. Yani örneklendiriyoruz. Bir gün İbn-i e, yine tirmizide <gülüyor> nakledilen metni aldım ben. Daha rahatlıkla bulasınız diye. Bir gün diyor ben Allah Resulü'nün terkisindeydim. Yani güneyinin arkasında. Allah Resulü önde o arkada. Fakale ya gulam Ey çocuk dedi diyor gulam dolura ermemiş erkek çocuğuna denilir. Burada bir yaş tahdidi var mı? A var, açık. Çünkü İbn Abbas, <gülüyor> yani Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer, ondan sonra Abdullah İbn Cabir. Bunlar hep Enes radıyallahu anhu. Bunlar küçük yaşta idi Allah Resulü vefat ettiğinde. Ya kulan inni uallimuke kelimatin Ey çocuk, sana bazı kelimeler öğreteceğim." diyor. Şu açık ki, bu daha büluğa ermemiş bir çocuk. اِحْفَدِ اللّٰهَ <gülüyor> Allah'ı koru, Allah da seni korusun. Şimdi düşünün, şurada bile ben doğrudan doğruya Allah'ı koru. Çocuk demez mi, ben Allah'ı nasıl koruyacağım? Demek ki Allah Resulü zeki, vahiy ile yönlendirilen, belki insan psikolojisini en iyi tanıyan birisi daha bir <gülüyor> ermedik bir çocuğa Allah'ı koru, o da seni koru diyorsa, demek o çocuk onu anlıyor değil mi? Anlamadığı bir şeyle hitap etme onun tebliğdeki menheci değil, bu mümkün değil. O bir nebi, Resul, biz bırak küçüğü, büyük insanlarla bile Allah koru dediğimizde anlamıyor. Ama bunu şöyle açmamız gerekiyor. Allah'ın hukukunu koru. O da seni korusun. Yine e, Muaz bin Cebel'in hadisinde ben diyor Allah Resulü'nün terkisindeydim. Bana dedik ya Muaz, Lebbeyk, buyur ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Üç kere böyle tekrar etti. Yine Lebbeyk, buyur ey Allah'ın Resulü dedim, emret. Bildin mi Allah'ın kulları üzerindeki hakkını? Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Dedim diyor. Allah'a hiçbir şey ortak koşmamam. Çünkü ilk nasihat edilen de bu. Allah'a hiçbir şey ortak koşmama. Biraz sonra tekrar yine Ya Muaz dedi. Ben buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Üç kere tekrar ettikten sonra yine aynı şeyi söyledim. Peki kulların Allah üzerindeki hakkını bildin mi? Yine Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim diyor ona ortak koşmadıkları müddetçe azap etmemesidir diyor. Yani Allah'a ortak koşmadığı müddetçe Allah'ın onlara azap etmemesidir diyor. Yani biz Allah'ın hukukunu koruduk mu, o doğru Ha Bu neyi öğretiyor şimdi? Kim olursa olsun büyük küçük ilk davet edileceği şey tevhid. Tevhid. Allah'a iman ve tevhid. Resullerin yollanılışı da bu. Çocuğa nasihat da bu. Nebilerin yolladığı davetçilerin de ilk davet edeceği bu. Bu ne anlama gelir? Demek ki o ortamda iman var. Ki tevhide muhataplar. Yani Allah'ı bilme var. Allah'ı bilmeye muhataplar. Ama bizim bu ortam, ortamımızda imanda da sorun. Yani Allah'ı bilmede sorunu olan birisine Allah'ı birle dediğinizde bunu anlamaz. Çünkü Allah'ı birleme zatında değil. Bunu anlamıştınız değil mi? Ne demek bu? Yani Allah ikidir diye yok. Tabii. Olmamıştır da. Ya çoktan inkar eden bir tayfa çıkmıştır. Allah'ı zatında birleme değil emrolunduğumuz. Onu isim ve rububiyet isim ve sıfatlarında birlemedir. İman edenin sorunu orada olur. Bilmede değil, birlemede. O zaman bunun işlenilmiş olması gerekiyor topluma. Bu da gösteriyor ki, tabi biraz toparlayayım, Lokman Aleyhisselam'ın bu vasiyetini, onun diliyle Allah'ın gündeme getirdiği bu vasiyeti, 12'den 19. ayete kadar çok güzel okuyun. En azından manası o zihne girsin. Sonra bir seyrine bakalım. Şirkten başlıyor. Akabinde de gelecek ayet göreceksiniz. Burada hemen zikredilen وَوَصَّيْنَ insana بِوَالِدَيْهِ bi Biz insana anasını, babasını vasiyet edelim. Sakın Allah'a ortak koşma diyorsun. Ve biz insana anasını babasını vasiyet ettik. Demek ki şirkine kabinden yani şirkten sakındırdın. tevhidi öğrettiğin gibi ona bir dahaki derste ancak onun o tarafına gideriz. Ananı anana babana onun hukukunu korumaya. Çocuk küçük yaşta buna alışacak, alışmalı. Küçük yaşta bunu duymaya başlamalı. Küçük yaşta sen varlığını onun yanında hissettirmelisin. Ondan sonra biz insana anasını, babasını tavsiye ettik diyor. Akabinde hatırlatmalar var. حَمَلَتْهُ اُمْهُ وَهْنَنْ عَلٰى وَهْنِنْ Anayı babayı tavsiye ettik diyor, anadan başlıyor. Biz insana anasını, babasını tavsiye ettik. Yani onların kokunu koru. Onların hukukuna riayet et. Allah'tan sonra ilk hukukuna riayet etmen gereken şey anan baban. Ama burada babadan değil anadan başlıyor. Çünkü bir valideyhi dediğinde anası babası birden zikrediliyor. Ama hamlethü hu vehnen alâ Anası onu sıkıntı üzere sıkıntıyla taşıdı diyor. Yani meşakkatle dokuz ay onu karnında taşıdı. Sonra devam ederek diyor ki وَفِصَالُهُ fi عَامَيْنِ İki sene onun zahmetini ve emzirmesi sürdü öniş Gulivali ile Bana nankör olma Bana şükret ve onlara da şükret anana babana Burada neden hatırlatma ile giriyor dersiniz tabi mevzuusu esas açılım yeri başka ama Herkesin evinde yaşlı anası vardır hasta. İki gün onunun altı, iki gün onun altına alsa ne olur? Bence onun altına almadan önce anası baba onun kaç sene altını aldı bir düşünmesi gerekir. Ne kadar hasta olursa olsun ana baba çocuğu iter miydi? Katjetle. Ama iki sen hasta kalsa bir bu baba ana çocuklar farklı düşünmeye başlar. Onun için hatırlatma. Dikkat et o senin anan, evet baban. Anan seni dokuz ay meşakkat üzere meşakkatle taşıdı. Ve seni iki sene baktı, emzirdi, dağda gitti. Bunların hatırlatılması neden? Ha bunları yaparken sen onlara lütufta bulunmuyor, fazladan bir şey vermiyorsun. En azından borcunu ödüyorsun ya. Yaptığı bu lütfa karşılık ona şükretmen gerekmez mi? Anasına babasına şükredemeyen Nasıl bir başkasına şükreder? Allah'a şükredebilir, edemez. Çünkü anaya babaya iyilik Allah'a itaattendir. Bunu oturttuğun zaman dengeler yerini bulur. Anasına babasına kötü davranan bir arkadaşınız var. Size iyi davranıyorsa ne anlayacaksınız? Bu adamın size iyi davranması çıkardandır. Anasına babasına iyi davranmayan birisinin arkadaşlarına iyi olmasını hadiste zikrettiği gibi o kötü bir insandır. Diyor. Yine başka bir yere, yere bina yani burada geçecek ileriden bir zaman bayanları olan bir sohbette bir şeyler bahsedilmişti. Sakın eşlerinizi, anasını ve sizi tercihte bırakmayın. İki arada bırakmayın. Ya anan ya ben. Bunu demeyin. Bu sözün size bedeli çok. Çünkü siz de anasınız. Mutlak sizin de başınıza gelecek. Eğer ya anan ya ben dediyseniz, o sizi tercih ettiyse hemen o erkeği boşa dedi. Sevinme ha, beni tercih etti anası yerine. Neden? Bir erkeğin vefalı olması gerektiği bir kadın varsa hayatta o da anasıdır öncelikle. Anasına vefakar olmayan bir erkeğin sana vefası çıkarındandır, onu hemen bırak. Ama anasını tercih ettiyse ona sımsıkı yapışır. O erkekten sana vefa gelir. Evet. Devam edin Başka bir ağızla söyledim bana. Bunu. Bursalılar bunun üç kısmını dinlediler. Bunun birazını Avrupa'daki şeylerden duymuşlar. Bu bundan iki seminer önceki bir mevcudu. Evet. Benim de ben. 83 yaşında bir annem var. Herkimin anası, babası ve o ikisinden birisi yanında yaşlanmışsa, daha hala cennete giremiyorsa yazıklar olsun diyor. Ama bu önce çocuğa eğitimi başlamak. Dövdü mü sabırlıktı? Evet. Hocam Muaz bin Cemel Radıyallahu Yemen'e gönderilirken <gülüyor> onları tevhide davet etti. Tabii. Oysa ki onlarda e, sahih bir iman yoktu. Şimdi -E Yemen'e yollarken Muaz'a diyor ki Ya Muaz İnneke te'ti kavmen min ehlil kitab muazzam ehl-i olan bir kavme gidiyorsun. Rastgele bir topluluğa değil. Yani ilahi bir dine muhatap olmuş. Vahyin geldiği vahye muhatap olan bir topluluğa gidiyorsun. Rastgele bir yere gitmiyorsun. Ha? Onları ilk davet ettiğince Allah'ı birlemek olsun. Ne anlama gelir? Tabii. Yani Mekkeli müşrikler gibi değildi. Buna rağmen Mekkeli müşrikleri de dini yönleri vardı, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren. Onlarda arızalı imanla vardı. Ama o imanlardaki arızanın hepsi şirk noktasında onlara girerdi, ekseriyetle. Tabi şirk noktasında da sorunları vardı. Ama ekseriyetle şirk girerek borcu onları. Anlatabildim mi? Mesela Allah'a çocuk nispet etmelerini. <gülüyor> ve sıfatlarda Allah'a, mesela Yahudilerin dediği gibi Allah cimridir diyor. Bir sürü sorunlar vardı Allah'a. ona sonra huri, Yorulmak isteniyor. Tabii. Yani. Üçten bir nispet, birlik nispet etmeleri gibi. Ondan diyor ya Allah, Allah Kur'an-ı Kerim'de. Ey kitab ehli, aramızdaki müşterek olan kelimeye geldi Yani Resuller bunun için gelmiş. Allah Resulü buna davet etti. onu yolladığı davetçiler buna davet etti. Ona sonra çocukları davetle bununla başlıyor. Ama ondan önce bir imanın. Çocuk şimdi birleyeceği şeyi bilmeli değil mi? O birlediği şey ortak koşmamanın birlemek olduğunu anlamalı. Sakın bunu böyle böyle deme gibi çocuk küçükten eğitilir. Yani nasıl... Ee, onu ne diyorlardı, andı mı diyorlardı? Bu ve zihniyetinin hortlattığı, Türk'ün, çalışkan bunu mu diyorlar? Ya. Andımız. En, andımız mı? Andımız. En azından çocuğa, Fatiha'yı, Fatiha'nın özünü, bu şeyi çocuğun zihnine nakşetmen gerekiyor, anlamasa bile. <gülüyor> yani manalarını teker teker, büyükler bile zor çıkartır ama, bu çocuğun zihnine oturmalı. Hocam, şöyle diyor, mesela Allah korkusunu ve Allah sevgisini daha çok vermemiz gerekiyor. Yani. Mesela, Şimdi çok çok derken dengeyi kaçırabilirsin. Mesela biz büyükler için diyoruz. Devamlı Allah'tan korkmayı işlesek sevme ve ümit gidiyor. Durmadan sevme ve ümidi işlesek korku gidiyor. Mesela bizim çocuk okudan arkadaşlardan birisine bir gün çocuklardan birisi diyor ki ben Allah'a daha çok şey, peygamberi daha çok seviyorum. Allah o kadar sevmiyor diyor. Hayret ediyor. Neden deyince, evet. şunu yapmazsan Allah yakar, şöyle etmezsen Allah yakar diyorsunuz. Ama diyor, hiç peygamber yakmıyor diyor, cezalandırmıyor diyor. Şimdi çocuk, büyük insan bile korkuyu cezayı birden bire anlayamıyor. Küçük çocuğa bunu nasıl anlatabilesin ki? rastgele şeylerden çocuğu korkutarak öcüdür, polistir, mocudur diye yani Zaten Allah'tan korkuye yer bırakmıyorsun ki onun gönlünde. Şunu yapma, bunu yapma diye diye gönlü doluyor. Sen Allah'a ortak koşma dediğinde ona yer kalmıyor orada. Halbuki Allah'a orta Allah'a ortak koşmamayı önce otursan, ondan sonra bütün ondan sakınacak şeyler de temel olur. Ki Ömer'in sen burada koymuşsun onu sahabenin imanı mevzunda, sahabenin vahyi telakkisinde düşünün Medine'de içki yasaklandığında içkiler kaseler elden bırakıp evdeki küpler dökülüyor. Bunu da bitirelim yazık israftır ondan sonra içmeyin içme yani içmemeye başlayalım demiyorlar. Şimdi imanlı olduğunu gördüğüm birçok adam Allah'tan kork bayram desen, ya zamanı var bırakırız derler. Ömer de diyor ki eğer şu yasak Mekke'de gelseydi, hiçbirimiz buna uyamaz, inkiyat edemezdi diyor. Çünkü daha gönlümüz tevhidi içmemişti diyor. Eğer tevhid gö gönlü oturursa Allah dedi dediğinde bir durur adam. Onun için önce çocukların gönlünü yani Allah'a itaat, iman şirkten sakındırma gibi şeyleri oturacaksın. Ondan sonra ona yer çok kalır. Sahirli, sahirlerine yer çok kalır. Başka şeyleri korsan o zaman tevhid oturtamazsın. Evet. Çocuklara korkuyor, sevgiyi işlerken dikkat etmek gerek. Mesela bir çocuğuna başını örtmezsen Allah seni yakar diyene kadar bak örtünürsen Allah seni diyennete kor deme hangisi zor? Değil mi? Çocukların sevdiği bir şeyi mesela verirken kendince Allah gönderdi. Diyebilir miyiz? Efendim? Mesela çocuğun sevdiği bir şeyi verirken bunu da sana Allah gönderdi desek Şimdi çocuğun gönderdi kelimesini nasıl anladığına çok dikkat edeceğiz. Çünkü Meryem bunlar nerededir dediğinde bunlar Rabbinin katındandır Şimdi bunların hepsini bize ihsan eden Allah dediğinde ağacı göstererek dersen çocuk anlattı. Ama tabii değil mi, Ekmek, su ne varsa hemen bunları içtikten sonra ona hamdetmeyi şükretmeyi öğreteceksin değil mi? Bunun ne olduğunu birisine teşekkür ederken bak birisi bir şey verdiğinde nasıl teşekkür ediyoruz? Bunu verene de. Ee, benim Said 3. sınıftaydı. Ee, kiliseye bağlı bir okuldu. Her cuma günü kiliseye gidiyorlardı. Bu gitmiyordu. Yeni bir din ders öğretmeni geliyor. Said okulda kalınca Said sen gelmiyor musun? diyor şey kiliseye. Hayır ben gitmiyorum öğretmenim diyor. Yani bize diyor bütün bu nimetleri ihsan eden, yani onların ifadesiyle bizim anladığımız İsa'ya şu teşekkür etmeyecek misin diyor. Tabii daha önce bu olabilecek şeylerin hepsini ona öğrettiğimiz için, ben diyor İsa'ya ver ona şükür hocam evde diyor. Yani İsa'ya kim verdiyse ben ona şükrediyorum. Bunu anlayamıyor. E ondan sonra biraz... Herhalde gıcık bir dindar birisiydi. Ee, İsa'ya işte kulluk etmeyecek misin falan gibi laf oluyor. Ama diyor hocam diyor İncil'de İsa'nın öldüğünü söylüyorsunuz. O zaman gelin bizim Allah'ımıza ibadet etsin. Sizinki ölmüş diyor. Okuldan sınıftan çıkardılar dışarı. Çünkü öbür çocukların da kafasını buluyor. Bu bu saatte derse girmesin diyor. Eğer çocuğu yetiştirirseniz çok güzel sözler edebilir. Arkadaşların bilete ister altını alabilecek değer çıkar. Herhalde çocuğu en çok yer diye sizin burası. Burada <Gülüyor> da çocuk oluyor. Çocukları getirirsen ondan sonra başlarsın. Efendim? Sen çocukları getirirsen ondan sonra başlıyor. Çocuklar ne? Çocuklar ne zarar oldu burada? Hocam hayır. Ya koşuşuyorlar, oynuyorlar. Allah'tan korkmaz bir tanesi yaş gibi diyorlardı. Çocuğa bir tane aşk et. Şu ne bak düş. Çok sert bir topaktı ya. Çocuklar nasıl karşıyor? Ya var? çocuk camide. bırak tanıştı ya. oraya? Ya yani, koca koca adamlar çocukları nasıl idare etmeleri gerekiyildi vallahi. <gülüyor> Biz böyle söylemişler. Gelmesin diyorlar önce. Gelce mi yani? daha? Çocuklar olan kafaya amca amca. Tamam, ders zamanı bir şey etsin. Yani sakin tutun dersin babalar. Herkese tutar, çocuğunu yanına alır dersin. Evet. Bizim derçi kadar <gülüyor> şimdiliklerden de çok tutun. Böyle akıllı olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir çocuklara sağ yani oynatınlar. Büyükler işgal etmeye başlayınca beni karşı çocuklar. Gel Şeker bu şey. Bak sana bize yer edilmiyor. Çocuklar emin miydin? Çocuklar. Emincan, Emincan. Şeker şeyleri dolandır bak. Kendileri biz dolandırırız onu.